20. Numaralı konu, Hazreti Ömer'in insanları Allah'ın dinine davet etmesi estek şöyle anlatıyor, ben Hazreti Ömer'in kölesiydim ve Hristiyan'dım, Hazreti Ömer ara ara bana İslam'ı arz eder ve şöyle derdi, eğer Müslüman olsaydın emanetim yani halifelik işinde seninle yardımlaşırdım, fakat Hristiyan olduğun için seni Müslümanların emaneti hususunda yardımcı yapmam helal değildir, ama ben Müslüman olmuyordum, o da dinde zorlama yoktur, buyuruyordu, vefat edeceği zaman beni azalettir etti, ben hala Hristiyandım, bana, dilediğin yere git dedi, Eslem şöyle anlatıyor, Şam'da iken Hazreti Ömer'e abdest suyunu getirdim, bana bu suyu nereden aldığımı sordu ve, bunun gibi tatlı bir su görmedim, yağmur suyu bile bu kadar güzel değildir, dedi, ben de onu yaşlı bir Hristiyan kadının evinden aldığımı söyledim, Hazreti Ömer abdest aldıktan sonra o Hristiyan kadına gitti ve, ey ihtiyar kadın, Müslüman ol, Allah Muhammed'i hak ile gönderdi, dedi, Kadın başını açtı, ne görelim, saçları sagam denilen bitki gibi bembeyaz, kadın, ben ihtiyar bir kadınım ve ölmek üzereyim, dedi, İslam'a girmeye razı olmadı, bunun üzerine Hazreti Ömer, ey Allah'ım, sen şahit ol, onu dine davet ettim, dedi.